Bir mümini kasıtlı bir şekilde tevilsiz öldüren cehennemliktir, günahı dahi affedilmez diyenlerin üçüncü kısım delilleri zikredilmişti. Bu delillerinde işte kim bir mümini öldürürse diğer bütün insanların günahlarının affedilmesi beklemse dahi onunki affedilmez kim bir mümini haksız yere öldürürse nafile farz ibadeti dahi kabul edilmez. Dünyanın yıkılması Allah katında bir Müslüman insanı öldürmesinden öldürülmesinden daha hafiftir. Gök ve yer halkı birleşerek bir müminin kanını dökmüş olsalar Allah hepsini cehennem ateşine dökecektir. Bir mümini öldüren yarım bir kelimeli dahi olsa katkıda bulduk müminin öldürülmesinde katkıda bulunacak olur ise Allah'ın huzuruna çıktığında alnında bu Allah'ın rahmetinden ümidini kesen biridir mahiyetindeki manasındaki hadisi şerifi zikredenlere karşı bir mümini öldürmek kişiyi kafir etmez tövbesi de kabul edilir diyenler diyorlar ki bu hadisi şeriflerde zikredilen durum ciddi bir şekilde tövbe etmeyen yahut da helal görerek öldürenler kast edilmiş olmalı çünkü genelinden aslar daha önce zikrettiğimiz gibi tövbe edenlerin tövbesinin kabul edileceğini beyan ediyorlardı. Ayrıca yüz kişiyi öldürenin bir de daha önce de izah etmiştik La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Özel bir yazısı bulunanın Affedileceği şeklindeki Hadis-i şerifler Manem mütevatirdir Binaenaleyh bir mümini Kasıtlı bir kişi öldürse Dahi affı beklenilir Tövbe ederse Etmezse Allah dilerse Azap eder, dilerse affeder Ama ebedi cehennemde kalmaz Nitekim şu hadisi şerifler de yine dest destek hadisi şeriflerdir Vasile bin Espa diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir arkadaşımızın meselesi hakkında geldik o birini öldürmüştü cehennemi hak etmişti Resulullah buyurdu ki siz onun yerine bir köle azat edin. O köle azat ettiğiniz her kölenin bir azası karşılığında bu katilin azası cehennem azabından azat edilir, kurtarılır. Hadis Ebu Davud'da Müsned-i geçiyor. Ebu Musa el-Şerî diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahu Teala gündüzleyin günah işleyenler için gece elini açar ee, geceliğin günah işleyenler için gündüzleyin elini açar tövbelerini kabul etmek için ta ki güneş batıdan doğmasına kadar yani tövbe kapısı devamlı açıktır Ebu Hüreyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu okuduğum hadisi şerif Müslim Müsnedi Muhammed'e geçiyor Ebu Hurere diyor ki Resulullah buyurdu ki kim Güneş batıdan doğmadan Önce Allah'a tövbe Ederse Allah onun tövbesini kabul eder Hadis Müslim'de Müsned-i Muhammed'de 1-2-3-4-5-6-7-8 Yerde tekrar edilir ikinci cildinde Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Allah kulun günahını Boğazına can çıkma hırıltısı düşmeden önce tövbe ederse kabul edilir. Yani kulun tövbesi boğazına can verme anındaki ölüm sarhoşluğu ve boğazında hırıltı olma durumundan önce binili bir şekilde tövbe ederse tövbesi kabul edilir. Hadis Tirmizi'de İbn Maçede Mısvedi Mağmahmet'te geçiyor. Saffan bin Hassal El-Muradi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batıda bir kapının olduğunu, o kapının 70 yıllık bir mesafe kadar, e, e, binek, binekli bir adamın gideceği 70 veya e, 40 yıllık bir mesafe kadar genişliğinde olduğunu Allah gökleri ve yeri yarattığından beri o kapının tövbe edenler için açık olduğunu, güneş batıdan doğmadıkça o kapının kapatılmayacağını beyan ettiler. Tirmizi de geçiyor, hadisin hasen sahih olduğunu söylüyor. Ayrıca Abdullah bin Abbas diyor ki, Resulullah sellem buyurdu ki, Günahından tövbe eden günahsız gibidir. Bu hadise dikkatinizi çeksin. Arap e, aleminde hatipler devamlı Cuma günü bunu okurlar. Ette bir kemen milleti hatırlatıyor ki tövbe edin, tövbe derseniz siler günahlarınızı diye. Hadis İbn Maqede, Bey Hakede, Tabarani de geçiyor. Fakat hadisin senedinde kopukluk var. Yani o kadar sağlam bir hadis şerif değil bu. Tövbe edenin Tevbesi kabul edilir, günahsız gibi olur hadisi şerif maktu hadis usulüne göre İşte bu hadisi şerifler gösteriyor ki katil tevbe etse dahi günahları affedilir tevbe ederse günahları affedilir Müslümanlar şimdi biz burada bu konuyu işlerken büyük günah insanı dinden çıkarır mı çıkarmaz mı örneklerinden ikincisini söyledik biri neydi namaz en ikincisi bir mümini kasıtlı bir şekilde öldürme karşılıklı delilleri yazı elinizde olur karşılaştırır kaynaklara da bakarsanız inşallah daha iyi kafanıza oturacak bu girişten sonra burada bize düşen bir mümini öldürmenin ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde anlamış olmalıyız yani özellikle öfkelerimize kapılarak haram olduğuna inandığımız halde helaldirse zaten kafir oluyor. Bir müminin canına kıyarsak bu hadisi şerifler var. Ayrıca Nisa suresinin ayeti de belli. Hatta tevbesi kabul edilmez gibi Abdullah İbn Abbas gibi Kur'an'ın tercümanından ve Kur'an'ı yazan Zeyd bin Sabit'ten de görüşler gelirse bu Müslümanların dikkatli olması lazım Müslümanlar. Allah devamlı kendilerini savunma mahiyetinde hamle yapan mücahit Müslümanların yardımcısı olsun. Ne kadar seçebilecekler, ne kadar şartlar onlara el verecek ki bu budur bu budur desinler, ayıklasınlar. İnşallah Allah onlar çok zor durumda olduklarından. Yenge güçler karşısında olmayıp tamamen bombalar altında parça parça edildiklerinden yanlışlık da yaparlarsa Allah günahlarını affeylesin. Fakat normal durumlarda olan insanlar dünyanın basit bir meta için veya kızdığımız bir durumdan dolayı bir başkasını öldürmeye girişmenin büyük bir cerimi olduğunu hatırlamış olalım inşallah bizim için en önemli olan durumu bu ikinci bir konu yine büyük günahlarla ilgili karşılaştırmalı vereceğim bir zina etme iki hırsızlık yapma üç içki içme dört kasp kaspla hırsızlık arasındaki fark biri gizlice hırsızlık gizlice olan kasp zorla güçle malı yağmalama olan burada zikredilen bunların hakkında zikredilen birbirinden farklı rivayetli hadisler var bu da yine büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı da devamlı delil olarak ileri sürüldüğünden burada zikrediyoruz şimdi bu saydığım günahları işlerse bir insan müminliğini kaybeder mahiyetindeki hadisi şerif okuyalım Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Zina eden mümin olduğu halde zina etmez İçki içen mümin olarak içki içmez Hırsızlık yapan mümin olarak hırsızlık yapmaz Yağma yapan insanlar gözlerini kaldırmış ona bakarken Mümin olarak yağma yapmaz hırsızlıkla bunu fark ettirmek için diyor ki insanlar ne yaptığını göre göre ama yapan, mümin olarak bunu yapmaz diye Resulullah'ın buyurduğunu söylüyor Ebu Hureyre. hadis Buhari mezalim 30, eşribe 1 hüdud 1, müslim iman e, rakam 57 tirmizi iman 2625 2625 İbn Mace Fiten 3936 tarihi eşribe 11 Ebu Davud 4689 Beyhaki Şuab-ı İman cilt bir sayfa 68 Müsned-i Muhammed cilt 2 sayfa oldukça kalabalık 243 317 376 386 479'da zikrediliyor bu hadis-i şerif. Yani bir sahabeden Ebu Hureyre'den başka sabilerden de geliyor ama gördüğünüz gibi sayı hadis kitapları hepsi bunu almışlar. Öyle senedi kopuk bir hadis-i şerif değil. Bir başka rivayetinde ee, bu hadisi Hazreti Aişe rivayet ediyor başka bir rivayetinde Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor Abdullah bin Abbas'tan hadisi rivayet eden azatlı kölesi ikreme ediyor ki Abdullah İbni Abbas'a dedim ki içki içmek e, zina etmek kasıpçılık ve benzeri günahlar işlerken nasıl iman insandan çıkar diyor ki Abdullah İbni Abbas iki elini birbirine parmaklarını soktu sonra çıkardı. Yani bunları yapmazsa iman böyle olur. Yaparsa iman böyle gevşer manasına diye işaretle gö gösterdi. Başka bir hadis-i şerifte bu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kişi zina edince iman ondan çıkar, üzerinde gölgelik gibi olur. Yani tabiri caizse piknik çadırları gibi bir çadır olur. Bu işten yani zina etmeden vazger, yani bitirince, bırakınca iman onun cesedine döner. Bu hadiste Buhari, Hüdud, Bab, Altı, Nese-i Kasana, Bab 49'da zikrediliyor. Ayrıca bu Davud'da 4690, Tirmizi'de 2625. Ee, burada bu hadis-i şerif bir öncekini açıklar mahiyette. İman ondan çıkar ama gider kafir olurdan öte o anda çıkar. Sonra döner diyor. Peki o anda ölürse durumu ne ola? Eğer birinci hadise bakarsak içkili için ölürse cehenneme zümera olacak. Mümin olarak değil. İkinci hadiste bitirmedi ki daha içi başında öldü, patladı gitti. Cehenneme zümera. Acaba bu hadis bu manaya mı alınıyor? Buna karşına yorumlar getiriyorlar. Şimdi onları inşallah göreceğiz. Alimler diyorlar ki bu zikredilen hadisi şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen bu hadisi şerif bizim dış görünüş manasına göre izah edilmemeli yani bir adam zina işliyorsa onun da haram olduğuna da inanıyorsa kafir oldu manasına gelmez niye? çünkü hadisin manası şudur mümin olan zina etmezden öte mümin zina etmesin Mümin hırsızlık yapmasın madem müminse. Mümin içki içmesin. Emir mahiyetindedir, yasak mahiyetindedir. Sen müminken bunun nasıl yaparsın manasındadır Hadisi böyle almak lazım. Neden? Çünkü bunun farklı, tam tersini ifade eden sağlam hadisi şerifler var. Bunların ikisiyle de amel etmek lazım diyorlar. Bir de, Diyorlar ki Resulullah eğer bir şeyi insanlardan uzaklaştırmak isterse ondan ellerini çektirmek isterse ağır ifadeler kullanmıştır devamlı. Yani bir insan bunu yaparsa bu nasıl Müslüman olacak manasına. Kafir olduğundan öte. Bir Müslüman bunu yapmamalıdır. Bunu yapmak kafirlere yakışır. Sen bu halinle şeklin kafirlere benzedi demektir nerede var mı öyle hadisi şerifler evet var diyorlar netekim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden müslümanlar eziyet görmez elinden ve dilinden müslümanlar emin olur Eki bir Müslüman bir başkasına eziyet ettiyse çöpünü götürüp kapsının önüne koydu. Kafir mi oldu bundan dolayı? Demek istiyor ki Müslümana yakışmaz bu, başka Müslümana eziyet vermez. Bu hadis Abdullah İbni Ömer, Çabir bin Abdullah, Ebu Hureyre, Enes Bin Malik, Am Bin Abse Fakla Bin Ubeydullah'tan rivayet ediliyor bu hadisi şerif. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'i, Tarimi, Müsned İmam Ahmet den, Muatta İmam rivayet ediliyor. Bu saydığım sahabilerden. Yani bir Müslümanın elinde veya dilinden bir başkası bir e, incitecek, onu e, rahatsız edecek bir şey görürse, bu Müslüman, Gerçekten Müslüman değildir diyor hadis-i şerif. Bunun anlamı yani mükemmel Müslüman değildir. Binaenaleyh zina eden de kamil imana sahip değildir diye delillendiriyorlar. Yine başka böyle ağır ifade kullanılarak söylenen şey var mı? Var. Enes bin Malik diyor ki Resulullah buyurdu ki emaneti olmayan yani kendisine bir şey emanet ettiğinde o emanete tam dikkat etmeyen kimsenin imanı yoktur. La imane limen la emanet ele. Yani bir adama bir emanet para koydunuzsa o da onu herhangi bir yolla ihanet ettiyse mal vesaireniyse verin şunu filan yere o da yediyse bunun imanı yoktur diyor hadis-i yani bu kafir mi oldu bir amaneti ihanet etmekle? Bu manada mı? Elbette ki amaneti ihanet eden dikkat etsin imanıyla oynuyor. i̇man kamilik gidiyor manasınadır. Bu hadisin manası budur diyorlar. Hadis o Mu'mahmed'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki Vallahâ yümmen Vallahâ yümmen Vallahâ yümmin Allah yemin olsun ki iman etmiş olamaz Allah yemin olsun ki iman etmiş olamaz Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olamaz Deil ki Allah'ın Resulü kim iman etmiş olamaz Resulullah buyurdu ki komşusu şerrinden emin olmayan kişi iman etmiş olamaz hadis ne kadar ağır üç kere yeminli görüyorsunuz bu hari ve müslüm hadisi şimdi birileri komşusuna eziyet ettiyse bu hadise bakarsa kafir öyle mi diyelim ya yani? sizlerde yani karşı taraf takdir edersiniz ki bunun yaptığı günah fakat Resulullah bunu ağır ifadelerle söylemiş sen nasıl müminsin ki komşun senin şerrinden emin olamıyor bu ne maksatla zikredilirse edilsin, komşu hakkı bakımından hiçbir şey olmasa, ha bu hadisi şerif olsa bizim için yetiyor mu? Yetmiyor Müslümanlar. Yani hadisler eğiticidir, her yönüyle alalım. Sırf delil gösterdiği konuyla almayalım. Ve diyorlar ki, bu hadisi şeriflerde nasıl ki ağır ifadeler kullanılmışsa, bir mümin mümin iken zina etmez ve diğer şeyler de bu kabildendir. Deliliniz ne? Delilimiz şu hadisi şerifler. Ebu Zerrel Gıfari diyor ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. O da beyaz bir elbise giymiş uyuyordu. Kitip tekrar geldim, uyanmıştı. Resulullah buyurdu ki, Herhangi kul la ilahe illallah der Sonra la ilahe illallah üzere ölürse mutlaka cennete girer Dedim ki Allah'ın Resulü zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdu ki zina edip hırsızlık yapsa dahi Tekrar dedim ki zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdu ki zina edip hırsızlık yapsa dahi Üçüncü kez dedim ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi mi? Buyurdular ki, zina edip hırsızlık yapsa dahi, Ebu Zerrim burnu yere sürülse dahi. Ben de bu hadisi rivayet ederken, Ebu Zerrim burnu yere sürülse de, Resulullah böyle buyurdu derim diyor Ebu Zerrim. Hadis-i Şerif, Buhari, bas 24, Müslim İman, 94, Buhari İstitabe yine e, 30'da geçiyor. Buhari Müslim hadisi. Yine Ebu Zer başka bir rivayetinde diyor ki ben bir takım sesler duydum. Korktum ki Resulullah'a bir şey yapılacak. Geldim Resulullah'a dedim ki bir takım sesler duydum. Resulullah da buyurdu ki sen o sesleri duydun mu? Dedim ki evet. Dedi ki bu ses bana Cebrail geldi ve dedi ki kim Allah'a ortak koşmadan ümmetimden ölecek olursa mutlaka cennete girer ben Cebrail'e dedim ki Resulullah diyor zina edip hırsızlık yapsa dahi mi Cebrail dedi ki zina edip hırsızlık yapsa dahi burada Ebu Zerri Resulullah'a sorması değil Cebrail bu emri getirdiğinde Resulullah soruyor Cebrail'e o da o cevabı veriyor Hadis Buhari rikak 14 tevhid 33 meul halk 6 cenaze 1'de geçiyor. Yani Buhari'nin çeşitli yerlerinde. Müslim iman 94 zekat 94'te geçiyor. Tirmizi iman 2644 Tirmizi hadisin hasen sahi olduğunu söylüyor. Müstedim Ahmet cilt 5 sayfa 152-259'da geçiyor. Bakınız Ebu Ser iki rivayetinde Buhari ve Müslim'in zikrettiği rivayetlerinde açıkça zina edip hırsızlık yapsa dahi mi tekrar etmiş, etse dahi demiş. Anlaşılıyor ki zina eden mümin olarak zina etmezin bir açılımı var, bir izahı var. O nitekim ikinci hadiste onu izah ediyor. Yani imanlı işinin, kişinin bunu yapması sonra yakışmaz. İman ondan çıkıp gölgelik olur hale gelir. Hadisi de bunu izah eder. Evet. Ebu Terda'dan gelen aynı manada bir hadis var. Ebu Terda diyor ki, ben Resulullah'ın minberin üzerinde şunu anlattığını duydum vaaz ederken. Rahman suresi 46. ayet okuyarak şö ayette şöyle Ve وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ كَنَّةً Kim Rabbinin huzuruna çıkmadan korkarsa onun için iki cennet vardır. Resulullah açılımında diyor biri tamamen altınla donaltılmış diğeri gümüşle. İki cennet yani İki türlü makam var, biri altın eşyalarıyla donatılmış, diğeri gümüşte, vadisi nizahında diyor. Bunu kürsüden anlatıyor. Alttan ben dedim ki, Ebu Derda diyor, Zina edip hırsızlık yapsa dahi mi ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine tekrar ayeti okudu. Kim Rabbinin makamına, huzuruna çıkmadan korkarsa onun için cennet var. Cevap vermeden tekrar ayeti tekrar etti. Üçüncü kez dedim Ben de ikinci kez dedim Zina edip hırsızlık yapsa dahi mi Ya Resulullah Yine Resulullah Üçüncü kez aynı ayeti okudu Ve bana dedi ki Evet zina edip Hırsızlık yapsa dahi Ebu Derdan'ın burnu yere sürülse dahi Orada Ebu Zer'di Burada da Ebu Derdan Hadisi şerif Müsledi Muhammed'de Geçiyor Seleme bin Nuaym diyor ki bu Resulullah'ın sahibelerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'ın huzuruna herhangi bir şeyi ortak koşmadan çıkacağı olursa cennete girer. Velev ki zina etse veya hırsızlık yapsa. Müsned-i Ahmet'te geçiyor. Ayrıca daha önce zikredilen işte La İlahe İllallah bir takasında yani özel bir kağıdında bulunanın cennete gireceği diğer günahlarına rağmen susayan bir köpeği çizmesiyle e, su, su verdiğinden dolayı e, kötü yola düşen hanımın cennete gireceği bunların günah işlediği muhakkak zina etmişti Sık bir hayvanı sulamadan cennete giriyor diğeri e, amel defteri devamlı günah tarafı alırken La İlahe la cennete giriyor. Benzeri hadisleri zikrediyorlar. Burada kesiyorum. Kim La İlahe İllallah derse cennete girer. Kim Allah'a ortak koşmasa cennete girer. Kim La İlahe İllallah'ı bilirse cennete girer mahiyetindeki hadisi şerifler. Binaenaleyh birinci Abu Hüreyre'den gelen zina eden mümin olarak zina etmez hadisini hemen alarak Zina eden kâfirdir demeyin diyorlar. Müslümanlar şimdi, şimdi bizim burada e, karşılaştırdığımızda yani zina eden kâfir olmaz fakat zina etmesinin günahı vardır diyenlerin delillerini ağır bastığı muhakkak ve o hadise getirdikleri izahların da e, yani hadislerin tümünü almaya münasip oldu muhakkak. Yoksa bir hadis atıp öbürlerini almama icap ediyor. tavafuk ettirilerek ikisi de alınmış oluyor. Zina eden veya diğer şeyleri yapan kafir değil büyük günahkar olur. Yalnız biz bir şeye dikkat etmemiz lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa iyi cennete giriyormuş mademki kendinde sonunda cennete gideceğiz, artık amel yapsak da olur, yapmasak da olur. Yerine göre küfür laflarını söylesek de olur, söylemesek de olur gibi görüyoruz. Çünkü adamlar net bir şekilde küfür laflarını söylüyorlar. Namaz kılan insanlar. Küfür işlerini de yapsak da fark etmez şeklinde sakın oldanmayın. Bakınız bu hususta Münafıkların da la ilahe illallah dedikleri muhakkak ama ayet onlar cehennemin en alt tabakasında olacağını belirtiyor. İmam-ı Buhari diyor ki, Vehb bin Münebbehe denildi ki, Vehb bin münebbe, Münebbih Ebu Hüreyre'den hadisleri rivayet eden tabiinlerden biri. La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Herhalde birileri bir yanlış şeyler yapmış, o da uyarıyor. O da diyor, ben la ilahe illallah dedi, anahtar elimde girerim içeri. Vehb-i diyor ki, evet anahtarı ama anahtarın dişleri olduğu unutmayın. Her anahtar her kapıyı açmaz. Cennetin anahtarının dişleri de öyle kopya edilecek dişler değil. Götürelim bir anahtarcıya da bir tane yapsın da gireyim onun dişlerine de dikkat et diyor açmaz senin anahtar yani la ilahe illallah diyorsak gereğini yapmıyorsak onun manasını ihlal eder durumlara düşüyorsak o sıra bizim bu hadisi şeriflerle teselli olmamızın yeri olmayacak muhakkak Müslümanlar ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyer cennete girer dedikten sonra Başka hadisleriyle bunları izah etmiş. Ne diyor? Ben insanlarla savaşmakla emruldum. Ta ki la ilahe illallah deyinceye kadar. La ilahe illallah der. Kesmiyor. Bizim kıldığımız namazlar gibi namaz kılar. Bizim kıblemize yönelir. Bizim kestiğimiz gibi hayvanları keserlerse. işte onların kanları, malları helam olur. Ancak... La İlahe illallah kelimesinin hakkı ile bunların kanları helal olursa müstesnadır hesapları da Allah'a aittir. Yani La İlahe İllallah deyip namazın da kılınması, zekatın da verilmesi halinde kanlarının masum olacağını söylüyor. Ayrıca Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'a Resulullah'ın ölümünden sonra zekat vermemede diretenler şu gerekçe şeyleri sürüyorlar diyorlar ki namaz tamam, oruç tamam bedensel ibadetler Rabbimize gitmek için vücudumuz gayret gösterecek ama mallarımızın kıtta birini vermeyi biz bir haraç görüyoruz angariye görüyoruz bunu veremeyeceğiz kusura bakmayın aklımıza yakma ne demişti Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer de Resulullah ordusunu teçizatlandırırken o yumuşak sahabi Kur'an okuduğunda gözlerini tutamayıp ağlayarak müşriklerin kadınlarının da Müslüman olacaklarından korkarak Mekke'den sürgün edilmeye mecbur bırakılan o sahabi yumuşak sahabi Hz. Ömer karşısına dikilip dedi ki: Resulullah buyurmadı mı ki la ilahe illallah diyenin kanı korunmuş olur? sen nasıl ordu teçhizatlandırıp bunların üzerine gönderiyorsun bunlar da büyük bir kabile çok şehit gidecek ne teki Müslümanların kuralları hep orada şehit oldu kırk bin kişi öldü yani irtidas savaşında dedi ki vallahi zekatla namazı birbirinden ayıranlara karşı savaşırım Allah'a verdik işte Resulullah'a verdikleri bir deve yularını dahi Başka bir rivayette bir oğlakı dahi zekat olarak bana vermeyenlere karşı savaşırım diye müthiş bir kararlılık gösterdi. O sıra Hazreti Ömer diyor ki, Ebu Bekir'in böyle yumuşak Ebu Bekir'in sert tavır takınmasından Allah benim kalbi açtı anladım ki haklıdır. Hadis Buhari, İtisam iki Zekat 140 e, 40, İstitabetül Mürteddin 3, Müslim iman 20, Tirmizi iman 2607, Ebu Davud Zekat 1556, nise Cihat 30, 93, 94, zekat 3, tahrimidden 1, muvatta imamı malik 3, müsned imamı ahmet, bir 1, sahibi 47, 48. kaynaklarında geçiyor bu Hazreti ile ilgili olay. Şimdi, demek ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kurtuluyor ama diğer gereklerini de yapmakla. Müslümanlar, günümüzde bu sözü söyleyenler var. çok Normal istatistiklerde 1 milyar 350 milyon do benim okuduğum zaman Müslümanların sayısı hüviyetlerine göre acaba şu an ne kadar yükseldiler 1.5 milyar diyelim. Fakat bunu söylemeleriyle birlikte demokrasiye inandıklarını layıklığı oturtturmaya çalıştıklarını hür iradeleriyle buna bağlı kalacaklarına dair yemin ettikleri Allah'ın ahkamını uygulamadan kaldırıp kendi kafalarından uyudurdukları kanunlarla insanları herhangi bir zorlama olmaksızın ölüm tehlikesi, aç kalma tehlikesi olmamaksızın hür irade insanlara tatbik etmeye çalıştıklarını gördüğümüz bu insanlara şimdi soruyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle kendilerini kurtaracaklar mı? veya yaptıkları tevil onları bu hallerinden beri kılacak mı? Yoksa bunlar bunu bilmeyecek kadar cahil mi? Ne diyelim bu insanlara? Bir halleriyle Müslüman, bir halleriyle kafirler. Kafirlik tarafına ağır basları bunlar kafirlerin teki ne kalmış ki? Eşi çiğnemişler. Yoksa bizim kıldığımız namazı kılıyor. Bizim yöneldiğimiz kıbreye yöneliyorlar. Biraz önceki hadis-i şerifte olduğu gibi. Gayret ederek mümkünse ucundan kulağından kamuflaj bir şekilde mukaddesatı yer yer savunmaya çalışıyorlar. Yer yer mukaddesat layıklık deseler de ağızlarından çıkıyor. Bizim anladığımız anlamda değil toplumsal değerlerden asla vazgeçilmez layıklık demokrasi gibi söylüyorlar. Toplumsal değer bunu kabul ediyorlar. Şimdi biz bu insanların hangi yönünü basarak ne diyelim? Eğer o meşhur hadisi şerif olmasaydı, bir insanı tekfir edersen değilse sana döner kafir olursun. Ve yine o hadis şerif olmasaydı ki zaman gelecek insanlar sabaha Müslüman, akşama kafir, akşama müslüman sabaha kafir olacaklar. Biz damgayı basmadan çekinmezdik. Biz bunların bu halini söyleriz. Adli ilahe deneyseler, kurtulsunlar, kurtulmasınlar der, küfürlere hüküm verirdik. Bu hadislerden ve çok sahabilerden gelen bu hadislerden dolayı, biz bunlara en iyisi, Arapça ifadesiyle, لَا تَكْفِيرَ وَلَا مَسْلَمَةً Biz bunlara kafir de diyemiyoruz, Müslüman da diyemiyoruz. İşlerini Allah'a bırakıyoruz, adli ilade hesaplarını versinler ne zamana kadar bu devam edecektir hakka haykıranlar hakkın bayrağını çekip kellelerini ortaya koyuncaya kadar o sonra her şey belli olacaktır başka tevhile lüzum yok çok soruluyor da bu bize böyle bağlıyoruz demek ki kafirdir deme frene bas müslümandır demede de bir o kadar çünkü bir hal ile bir hal acaba akşamki halinde mi sabahki halinde mi Evet, Allah bizleri hakkı batıra karıştıranlardan, küfürle imanı durmadan ağızlarında geveleyenlerden uzak tutsun. Allah bizleri bu insanları da bu hallerinden kurtarıp hak yoluna çevirsin, kendilerinin de sapıklığı geçsin, bir takım saf insanları da saptırmasınlar. Biz Allah'a bunların şerrinden sığınalım, dua edelim Allah bunları doğru yoluna çevirsin diyerek konuyu noktalıyoruz. İnşallah gelecek dersimiz tevhid olacaktır.